Ey üzbiillahim ne şeytanın Elhamdülillahi Rabbil al-Alemin. Hamd el kefieran, taiban, mubarekani fi. Alla kullu halin ve külli haim. Kemayen ve zilim celled ve cihhini ve azim Sultanis. Ve salatu ve selam uala siedina Muhammedin ve alih ve sahbihi ejmâin. وَمَنْ تَبِيَ عُرْبِ اِحْسَانِ اِلَى يَوْمِتِّينَ اَمَّا بَعْدٍ Elim ve Muhterem Kardeşlerim Abdullah Kardeşimiz burada bir konuşma yapmamızı istemişti. Biz de onun için onun davetine icabet ettik. Ve tasavvuf ve insan eğitimi üzerine konuşmamızı istemişler. Efendim, Boğdus'ta caminin adabına yakışır bir şekilde bir konuşma yapacağız inşallah. allah Teala Hazretleri hakkı ve hayrı söylemeyi nasip etsin doğruluktan ayırmasın, sevdiği, razı olduğu sözleri söylemeyi, işleri yapmayı, sevdiği şekilde ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin. İslam, insanı sahibi iman yapmak için gelmiştir. İman insanı cennete eder. Cennete sokar. İnsan bu dünyaya imtihan olmak için gönderilmiştir. Bu imtihanı iman sahibi olursa, imanın icabına göre yaşarsa kazanır. Onun için İslam iman nedir? Onu öğretmek için gelmiştir. İnsanın sahibi iman etmek için gelmiştir. Ama inanmak, sadece inanmak, sadece inanç sahibi olmak, ürüyan olduğundan, çıplak olduğundan, inanan insanı İrfan sahibi yapmak için Arif bir kul olması için Marifetullah'a ermesi için Rabbini, Yaradanını bilen ve Yaradanına karşı kulluk edebini takınan İrfan sahibi bir insan yapmayı da öğretmek için gelmiştir İslam Böylece insan İrfan sahibi olursa Manevi Sultan olur, Habibi Rahman olur, Halili Rahman olur, Allah'ın dostu olur, Allah'ın sevdiği kulu olur. Bu ve daha başka şeyler, ister maddi, ister manevi, ister bedeni, ister ruhi olsun, bütün işler eğitim ister. Eğitimin iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Eğitim doğrudan doğruya iyidir de diyemeyiz. Kötü eğitim kötüdür, iyi eğitim iyidir. Yanlış şeyler öğretilmişse yanlış bir eğitimdir, sakat bir eğitimdir, ters bir eğitimdir efendim, kötü bir eğitimdir. Güzel şeyler öğretilmişse iyi bir eğitimdir. Eğitim doğrudan doğruya kendisi bizatihi makbul bir şey de değildir ama hayatın her yerinde eğitim lazımdır. Çıraklar eğitim görür kalpı olur, usta olur. İnsanlar bedenini eğitir. İki bütün katlanabiliyor. Arkaya doğru katlanabiliyor. Bacağını, vücudunu arkaya doğru kıvırıp, iki bacağın arasından kafasını arkadan çıkartabiliyor. Dört köşe bir küçük kutunun içine vücudunu efendim sokabiliyor, cambazları görüyoruz. Bu bir eğitim meselesidir. Biz eğilip de dizimize başımızı değdiremezken adamlar eğitimle ne? neler yapıyorlar? İplerin üstünde oynuyorlar. Efendim motosikletlerle havada, efendim, paraşütte, denizde, su altında, su üstünde nice cambazlıklar yapıyorlar. Bunlar da eğitimdir. Bunlar da beden eğitimidir. Herhangi bir işi yapma hususunda eğitimdir. Tabi eğitimin amacı güzel olursa, hedefi güzel olursa güzel bir eğitim olursa sonunda insan İstifade eder. İyi bir insan olur. <gülüyor> Faziletli bir insan olur. Erdemli bir insan olur. Güzel bir insan olur. Kendisine ve çevresine faydalı bir insan olur. Gittiği yerden bırakmak istemezler. Ne olur gitme derler. Giderse ağlarlar. Geldiği yere gelirse efendim sevinirler. Hoş geldin, sefa getirdin derler. İnsan iyi eğitim gördü mü? Efendim Müslüman iyi Müslüman oldu mu her şey iyi faydadır Müslüman. Yanında yürüsen faydadır. Konuşsan faydadır. İş yapsan faydadır. Otursa faydadır. Kalksa faydadır. Konuşsa faydadır. sussa faydadır. El müminü küllühü menfaatün Müslüman tamamen tepeden tırnağa faide olur. Fayda. Yarar. Yararlılık Dolu olur yani insan. Onun için insanın eğitilmesi lazım. Ama güzel eğitilmesi lazım. İyi bir amaca doğru doğru bir istikamette eğitilmesi lazım. Bu İslam'da yapılmıştır. Ve o kadar güzel yapılmıştır ki yarı vahşi insanlar, bedevi insanlar hayvanlar gibi birbirlerini öldüren insanlar, ağza alınmayacak, birbirlerine kötülükler yapan insanlar, evliya olmuştur. Kısa bir dönem içinde İslam'ın gelmesinden önceki devreyle geldikten sonraki devre karşılaştırıldığı zaman, cahiliye çağıyla ile, çağı ile, asrı, saadet karşılaştığı zaman, bu değişimin ne kadar muhteşem bir değişim olduğu derhal görülür. Hazreti Ömer bir keresinde halifeyken bir yerden geçiyor da ağladı. Ben buralarda dedi deve giderdim dedi. Develerin sahibi bazen beni döverdi dedi. Ama o sırada efendim bir imparatorluğun imparatorluğun başında emirül müminîn idi. Halife-i Resulullah idi. İmamul Müslimîn idi. O kadar büyük bir değişme. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'ye i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye seyahat ediyordu. Yanında bir arkadaşı vardı. Yol arkadaşı. Yola yalnız çıkmayın, çıkılmasın diye. Eskiden mümkün mü? Bir yolcu gördüler mi? Saldırırlardı. Yağmalarlardı. Esir alırlardı. Öldürürlerdi. Satarlardı. Mümkün değildi öyle iki kişinin kendisine ait olmayan arazide. Efendim, başkalarının mıntıkalarında dolaşması mümkün değildi. Hazreti Ömer'le yanında birisi Medine-i Mekke'ye yalnız gidiyorlardı. Şöyle bir nefes almak, dinlenmek için bir gölgeliğe çekildiler. Orada bir çoban gördüler. Hazreti Ömer çobana dedi ki, şu koyunlardan bize bir tane ver. Allah'a. anh. Belki parasını ölecekti. Çoban dedi ki, ben koyunların sahibi değilim, satamam. Satma hakkım mesela etim yok, sadece gütme vazifem var. Sadece koyunları güdüyorum, o kadar. Fazla bir vazifem yok. Hazreti Ömer denemek için dedi ki, ya ne olacak? Sat, ver para, ee, koyunu bize parasına al, sahibine kurt yedi de di verirsin, dedi Halife kendisi ama denemek için söylüyor aşereyi mübeşşere de kötülük yaptırmak için söylemiyor imtihan için bakalım böyle bir teklifin karşısında karşısına ne yapacak diye çoban şeyi bilmiyor karşındaki şahsen kim olduğundan haberiyor yok o dedi ki koyunların sahibini aldattık ya alemlerin Rabbini ne yapacağız dedi o her şeyi görmüyor mu dedi O mu öyle şey dedi vermen dedi böyle değişiklik oldu İnsanlar kendi kız çocuklarını kendi elleriyle kazdıkları çukurlara gömüp üstüne toprak efendim devirip gömerlerken efendim dünyanın en zarif insanları haline geldiler. En edepli insanları haline geldiler. Resulullah konuşurken gözlerini kaldırıp yüzüne bakamazlardı. Resulullah konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem başlarının üstüne büyük kuş konmuş da kıpırdarsa kuş uçacakmış gibi o kadar sessiz sakin dururlardı. Resulullah'a olan edeplerinden saygılarından kalkıp bir söz söyleyemezlerdi de soru soramazlardı da bir yabancı gelse de bir soru sorsa da biz de dinlesek böylece istifade etsek derlerdi. Soru sormaya bile teeddüp ederlerdi. Öyle edepli insanlar haline geldiler. Bu İslam sayesinde oldu. Muazzam bir değişim oldu. Çok büyük bir değişme. Çok büyük bir efendim, güzel hale dönüş oldu. İslam İnsanları böyle eğitti. Böyle bir hale getirdi. Tabi İslam bunu nasıl yaptı? Efendim nasıl insanlar böyle bir hale geldiler? Müslümanın rehberi Kur'an'dır. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim Allah'ın en sevdiği varlıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ki El-Kur'an-u ehabbu ilallah-i ta'ala mine semavati vel ardı ve ma fîhinne Kur'an-ı Kerim Allah katında göklerden ve yerden ve bunların içindeki tüm zenginlik ve varlıklardan daha daha sevimlidir. Allah daha çok sever Kur'an-ı Kerim. Böyle bir efendim kıymetli kitap, Allah'ın hitabı, Allah'ın kelamı efendim, kelamı kadimi, Furkan-ı Hakimi Müslümanların elinde. Bir. İkincisi o Kur'an-ı Kerim'i Allahü Teala Hazretleri gökten bir kitap halinde efendim tek tekbirlerle, tehlillerle meleklerle indirmedi. Dileseydi, böyle bir indirmeyi de murad etseydi böyle de yapardı. Alın size gökten bir kutsal kitap iniyor diye insanlara bir ses gelirdi ve nurlar saçan kutsal bir kitap insanların önüne konulduğu zaman herkes secdeye kapanırdı. Çok da etki, etkili de olurdu yani. Böyle bir şey. Allah Allah. Gökten bir yaprak düşse, düşse altın yazılı bir varaka düşse, insanın tüyleri diken diken olur. Öyle bir kitap gelse, böyle meleklerle, şeylerle, efendim, herkesin tüyleri diken diken olurdu. Secde ederlerdi. Yani muazzam, muhteşem bir şey olurdu. وَلَا شَاءَ رَبُّكَ لَا اَمَنَا مَنْ فِي الْاَرْضُ كُلِّهُمْ جَمِيعًا Allahu Teala Hazretleri dileseydi, yeryüzündeki varlıkların, insanların hepsi toptan, cemiyan iman ederlerdi. Yani Allah Teala'nın küfrü yok etme, silme, mahvetme, efendim sıfırlama kadir. Bir meleğini gösterse herkesin taakati kesilir. Kafirlerin ağzı açık kalır. Ama burası imtihan yeri olduğundan böyle buyurmamış. Efendim serbest bırakmış. köfür ve iman yolunu göstermiş. Şeytana da selahiyet vermiş enzırnî ilâyevmi yuvatûn bu insanların subâdelmekten sonra ahirette tel, tekrar huzuruna geleceğin zamana kadar ya Rabbi bana ruhsat ver yapabileyim, müsaade et ben de bunları kandıracağım, sağlarından sollarından, önlerinden, arklarından geleceğim akıllarını çeleceğim, kandıracağım bunları bana bunu yapma imkanı ver, engelleme ya Rabbi Kalife indeken bilen olsalar ben sana o selayeti verdim. Ey şeytan dedi Allah. Şeytan da onu yapabilme imkanına sahip ama buna rağmen efendim. Dünyanın en yüksek insanları yetişti İslam'la beraber. Asr-ı saadetle beraber dünyanın en arif, en kamil, en zarif, en mükemmel insanları yetişti. Bütün ulemanın ittifakıyla sabittir ki bilinen bir husustur. Kitaplar yazar ki Evliyaullah'ın en yüksekleri sahabe-i kiramdır. Hali hayatlarında cennetle müjdelenenler vardı. El aşeretül mübeşşeretü bil cenneti fi hayatıyım hali hayatlarında cennetle, cennetlik olduğu kendisine peygamber Hanımız tarafından, yalan söylemeyen Muhammed el-Emin tarafından sen cennetliksin diye söylenen insanlar vardı. Aralarında. Nasıl oldu bu? Bu değişim, bu insanların bu eğitimi, bu mükemmelliğe ulaşması nasıl oldu? Azim ve Muhterem Kardeşlerim, ilk önce Allah-u Teala Hazretleri'nin biz insanlardan istediği doğru bir din üzere olmak. Biliyorsunuz dinler tarihi kitaplarında anlatılır. Çeşitli dinler vardır. Bir kere dinler ilahi dinler, beşeri dinler diye ayrılır. Bazı dinlerin, efendim, yeryüzüne gelişi Allah tarafından gönderilmiştir. Bir peygamber tebliğ etmiştir. İlahi mahiyette bir dindir. Bazılarında insanlar kendileri uydurmuştur. Kendileri put yapmıştır. Kendileri totem yapmıştır. Kendileri ortaya bazı sakat fikirler ortaya atmışlar. Tapın, tapınmışlardır. Mesela efendim, öküze tapınmışlardır. Mesela Eskimolar beyaz ayıya tapınırlarmış. Mesela güneşe tapınmışlardır. Mesela aya. Mesela yıldızların bazılarına tapınmışlardır. Mesela kutsal dağ diye bazı dağlara tapınmışlardır. Mesela efendim bazı insanlara tapınmışlardır. Bunlar insanların uydurduğu safsatalar. Allah-u Teala Hazretleri ilk önce insanlardan her şeyin aslı esası Efendim doğru inanç olduğu için doğru din seçmelerini istiyor. Yalan söylememelerini Allah'a iftira atmamalarını. Efendim yalan yanlış inançları eveleyip evlemmelerini istiyor. Kendisini bilmelerini kendisine ibadet etmelerini kendisine karşı edepli olmalarını istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dinen inde Allahil İslam. Allah'ın katında din nedir? İslam'dır. Ve men yebtaghi gayra'l-İslami dinen felen yuhdi ila. Ve hu fil-âhireti min el İslam'dan gayrı, İslam'dan başka bir din elinden kimsenin dindarlığı hanım tapınaklarda kestiği sunaklar, kurbanlar, yaptıkları işler, ibadetler kabul olmayacaktır. İslam'dan gayri dine olanlar, din tutunanlar, din edinenlerin dini kabul olmayacaktır ve o ahirette çok büyük husrana uğrayacaktır, çok büyük ziyana uğrayacaktır. Onun için ilk önce Allahu Teala Hazretleri insanların Yaradanını bulmasını istiyor. Ve bu kabiliyet tüm insanlarda mevcuttur. Akıllı olarak yeryüzüne gönderilmiş, aklından zoru olmayan akıl her insan, akıl akıllı demek, akıl olan her insanın bulabileceği bir gelecektir. Nitekim İbrahim Aleyhisselam Yıldızlara, aya, güneşe efendim başka şeylere tapılan bir toplumun arasında yetişti. Bir olunca gökyüzüne baktı. Efendim ay doğmuştu. Onu görünce dedi bu mu benim Rabbim? Ka'de haza Rabbi, bu mu benim Rabbim. Ay batınca ben yani böyle batan şeyleri, duramayan sebatsiz şeyleri, efendim gözüm tutmadı. Ben bunlara tapınamam dedi. Efendim güneşe baktı, yıldızlara baktı. Bunlar Tanrı olamaz dedi. Efendim ben bunları Yaratan'a yöneldim. Bunların da Rabb'ı olan alemlerin Rabb'ına inandım dedi. Ve gerçek imanı buldu. Demek ki eğer bir insan akıl sahibi ise, Amazonlarda da olsa, Hımeryalarda da olsa, Afrika'da da olsa, Okyanus'un insan ayağı değmemiş bir adasında da olsa, ağacın Rab olamadı olamayacağını, Güneş'in ayın efendim tapılmaya değer olamayacağını anlayacak ve onları Yaradana efendim bağlanacak. Inna Allahhe la yaqfiro en yusteke veyaqfiro madion ezali <Sessizlik> te limen yesham. Allah şirk koşulmasını asla affetmeyecek. O erhamül rahiminliği ile o aful ve ekremül ekremin olmasına, kafarülünün seder uyup olmasına rağmen eğer insanlar şirk koşmuşsa Allah affetmeyecek. Onları ebe diyeceğin cehennemde yapacağını ve asla affetmeyeceğini bildiriyor. Şirkin ne olduğunu düşünelim. Bazı insanlar var. Efendim hatta yüce Allah'ın varlığını bile kabul ediyorlar. Ama Allah'ın yanında bazı varlıklara da tapınıyorlar. Onu Allah'a ortak ediyorlar ve sorulduğu zaman diyorlar ki ha ula i a una indallah. Bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimiz. Evet bu bir heykeldir, bir semboldür, kimseldir filan ama olsun bunlar bizim Allah yanında şefaatçimiz falan diyorlar. Yani asıl Allah'ı bilseler bile. Şirk koştukları zaman yani ortak koştukları zaman Allah'ınları affetmeyecek. Allah'ın şeriksiz, nazirsiz, vahid, ehad, fert, samet olduğunu bütün insanların anlayabilecek tıynette, kabiliyette, hılkatte yaratıldığı için anlaması lazım bu hakikat. Bir insan eğer başka bir varlığa tapıyorsa o, onun hali haraptır. İslam ilk önce bunun için gelmiştir. İlk önce bütün insanlara hafta muakülte aneb bir <gülüyor> nebiyune min benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği sözün en üstünü la ilahe illallah sözüdür diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce bizim de öğreneceğimiz bu tevhiddir. La ilahe illallah. Bütün insanların da bulması gereken hakikat budur. Bu soruyu cevaplandıramayan, bunu bulamayan, bu müşkülün halini yakalayamayan, çözemeyen bir insanın cennette yeri yok. La ilahe illallah. Cennetin anahtarıdır, Cennete girişin sebebidir efendim. Semenül cenneti la ilahe illallah. Efendim cennetin bedelidir la ilahe illallah diyen cennete girecek ama demeyen girmeyecek. Yani Allah'ın bir olduğunu efendim bulamayan girmeyecek. Acaba ya bu kadar kolayca bulabilir mi herkes Allah'ın bir olduğunu? Evet bulabilir. Bunu matematikle de ispatlamak mümkün, fizikle de ispatlamak mümkün, kimyayla da ispatlamak mümkün, biyolojiyle de ispatlamak, ilmi hayatla, efendim her şeyde ispatlamak mümkün. Einstein bile sormuşlar kendisine ki, sen Allah'a inanıyor musun? Bak yani bazı münevverler, aydınlar, inanmıyorlar, inançsız falan oluyorlar. Sen diyorlar, Allah'a inanıyor musun? Diyor ki ben kainatı inceledim hem gökyüzü makro kozmos büyük kozmos büyük kainat, hem atom alemi küçük kozmos bunları biliyorum fizikçiyim ben efendim bunların hepsini biliyorum ve burada muazzam bir düzen görüyorum bir matematik yönünden mükemmellik görüyorum katsayıların birliğini görüyorum tamlığını görüyorum efendim ve biliyorum ki kesin olarak anlıyorum ki bu düzeni bu kainata veren bir yaratıcı var. Eğer sizin din dediğiniz, iman dediğiniz şey bu kainatı böyle yaratan varlığa inanmaksa ben inançların en başında geliyorum diyor. En başta gelen inanç diyor. Değerli şey başkanlarının neşrettiği Mustafa Rahmi Balaban'ın tercüme ettiği bir ilim ahlak iman diye kitap vardır diye etmiş o arasında. Orada okumuştuk çocukluğumuz efendim orada okul talebemiz zamanında. Morrison isimli bir Amerikalı yazılarını, da daha başka bir meşhur alimlerin yazılarını yani bir insan alimse alimse yani gerçek 20. yüzyılın efendim çağdaş bir alimi ise mutlaka Allah'ın varlığına birliğine inanır. Allah'ın varlığına birliğine inandıran sebepleri sıralamış oldu. Birçok deliller vardır. Hatta her şey delildir. Efendim, eee Arap şairinin dediği gibi her şey Allahu Teala Hazretlerinin bir olduğuna efendim delalet ediyor. Her ghiyahi ke zemin ru'yet va taula şerike le bir şair de böyle diyor. Efendim, yerden çıkan her filiz Allah bir, onun şerike, nevziri yok diyor. Öyle çıkıyor ya. Vah tehu diyor, diye söylüyor. Evet, ilk önce doğru inancı bulacak insan. Doğru inancı bulunca, şu yeri göğü yaratan, bizim Han'ın da ilk başından öğrendiğimiz Rabbul Alemini alemlerin Rabbine, yerin göğün yaratıcısına fatur semavati vel ardı bulduktan sonra tabi iş çok kolaylaşıyor. Yani sınıf geçiriyor bir kere. Yani 10 üzerinden bir kere 5 alınıyor. Ondan sonrası 6, 7, 8, 9, 10 almak işi ayrı ama ilk önce onu sezdi mi 5 alınıyor azim ve muhtemelen Şimdi aslında ben kendi hayatımda çok kişisel olarak, özel olarak çocukluğumdan beri gördüm. Çocukluğumdan bile gördüm. Allahü Teala Hazretleri her insana da özel olarak, sırf onun zatına, şahsına mahsus olarak kendi varlığını, birliğini bildirecek deliller, rüyalar, fikirler, vesileler veriyor. Yeter ki insan iyi niyetli olsun, hakikati aramaya başlasın. Eğer bir insan Allah'ı aramaya başlamışsa Ya Rabbi ben seni bulamadım, bilemedim, ben seni bulmak istiyorum, bilmek istiyorum, seni bana bildiren şey nedir Ya Rabbi? Bir sürü laf söyleniyor, bir sürü yol var önümde. Bana yardım et Ya Rabbi, doğruyu göster derse, Yanlış yolda yürüse bile Allah her insana doğruyu gösteriyor. Rüyada gösteriyor. Açıkça söylüyor. Efendim isim veriyor ve doğruyu gösteriyor. Misal. Milletvekili belediye başkanlığı falan yapmış arkadaş anlattı. İngiltere'den bir tanıdığı var. Onun ismini de vererek anlattı. Bakmış, tatmin olmamış. İçinde yetiştiği toplumdaki inançtan tatmin olmamış. Bunlar ne ya böyle? Değilmemiş. Doğru din, doğru inanç hangisidir? Bu kainat nereden geldi, nereye gidiyor? Ben neyim? Öldükten sonra ne olacağım? Nedir bu insanlar arasındaki çeşit çeşit inançla? İncelemiş, incelemiş, incelemiş. Ona çok etmişler. Demişler ki bu Budizm çok mantıklı bir din. Efendim akla mantığa dayanıyor. Sen madem böyle biraz şüphecisin şimdi sana git, Budiz, Budizm mabetlerine git, Budist rahipleriyle görüş. Yani sen tatmin onlar, onlar seni tatmin edebilir, orada tatmin olabilirsin demişler. İngiltere'de, bu bizim milletvekili arkadaşın arkadaşı bu. O da İngiltere'de malını mülkünü satmış. Paralarını bankaya yatırmış. Bir Range Rover almış, yani dört tekeri çekici, uzun yola tahammüllü araba almış ve yola çıkmış. Nereye çıkıyor muhtemel kardeşlerim? Doğru inancı arama çıkıyor. Doğru inanç Hindistan'da dedikleri için Budizm belki senin keyfine uygun gelir. Herhalde o doğru bir inanç. Dedikleri için ne yaptı? Samimiyet gösterdi. Malını mülkünü sattı her şeyini bıraktı, doğru inancı arama gidiyor. Vallahi billahi tallahi. Türkiye'ye geldiği zaman üç defa arka arkaya rüya görmüş, doğru dilin İslam'dır, Müslüman ol diye. O milletvekili anlattı bana. ismiyle. şimdi telefon açsam ismini bile size söylerim. Vallahi billahi. Üç defa rüya görmüş, sen ne diye Hindistan'a gidiyorsun? Doğru din İslam'dır, Müslüman ol diye. Allah her kişiye özel olarak doğru yolu gösterir muhterem kardeşim. Ben kendi hayatımdan da şahidim, siz de kendi hayatınızı inceleyin. Nijerya'da Fano isminde bir kabile meclisi oğlu var. Fano, ismini biliyorum, kitapta okudum. Nijeryalı Fano. Hristiyan misyonerler bunu eğitmişler, kabile reisinin oğlu yani itibarlı bir aileden eğitmişler, para da vermişler, rütbe de vermişler, kilisede papaz olmuş, rütbeli bir papaz olmuş, çalışan bir insanmış, öteki Nijeryalılar da Hristiyan yapmak için köy köy dolaşır, şehir şehir gezer konuşurmuş bu esnada karşısında da en çok rakip olarak Müslümanlar çıkarmış. Müslümanlarla da çatır çatır mülakaşa filan ederlermiş ve Müslümanlara da çok kızarmış. Hazreti Muhammed Mustafa'mıza da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muazzam bir hınç beslermiş. Hep bu onun başının altından çıkıyor diye. Müslümanlara kızgınlığından Peygamber Efendimiz'e de çok kızarmış. Ama doğru inancın kendi inancı olduğunu sanıyor samimi olarak ve Allah'a güzel hizmet ediyorum sanarak kasaba kasaba köy köy dağ dağ dolaşıyor İnsanları kendi doğru sandığı inancı çekmeye çalışıyor tamam mı? ne var? bir tek şey var samimiyeti var yolu yanlış sadece nesi var samimiyeti var bir gün rüya görmüş kitapta yazıyor belki şu aşağıda neşredilen yayınlanan, sergilenen kitaplar arasında da vardır belki o kitap rüyada bir mübarek kalabalık görmüş çok sevmiş, mübarek insanlar bunlar evliya bunlar Allah, aziz diyor onlar aziz diyorlar ya bunlar aziz bir de bakmış başlarında da çok daha çok çok güzel bir insan var çok sevmiş onu evet görünüşünden hayran kalmış sormuş ya bu kim demiş rüyada Demişler bu Müslümanların Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa bu. Muhammed Mustafa bu. Uyanmış. Kendisine kızmış. Ya bana ne oluyor? Benim aklıma ne oluyor böyle? Ben Müslümanların peygamberini nasıl severim ya? Rüyada nasıl kalbim vakti tevbe etmiş, bilmem ne yapmış filan, ne oluyor bana filan diye. Ondan sonra bir daha görmüş Peygamber Efendimiz'i. Bir rüyada daha görmüş. Gene çok güzel. Çünkü Peygamber Efendimiz çok güzel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında Bedevilerden bir tanesi diyor ki Resulullah'ın yüzü kılıç gibi parlıyordu. Tabi parlayan bir şeye benzetecek. Neye benzetsin? Kılıç gibi parlıyordu. öyle da diyor ki hadi oradan ya ne kılıç gibisi? Ay gibiydi, güneş gibiydi. Şimdi bir daha görmüş, gene sevmiş uyanınca gene kendi kendine kızmış bana ne oluyor ya bir şeyler oluyor diye. Üçüncü seferinde peygamber efendimiz rüyada demiş ki ey fano bak gel sana birisini tanıştırayım şu İbrahim inaktır. Böyle sakallı mübarek bir insan göstermiş. Sen bunun huzurunda bunun eliyle İslam'la müşerref olacaksın bak bunun adı İbrahim inaktır demiş. O da heyecanla rüyadan uyanmış. Allah Allah İbrahim İnak yazmış hiç bilmediği duymadığı bir isim şimdi Afrika'da şehir şehir geziyor zaten Nijerya var kom komşusu var Kongo var yanında sağında solunda Afrika parça parça zaten başlamış bu sefer sorma burada İbrahim İnak diye birisi var mı? bilmiyoruz burada İbrahim İnak diye birisi var mı bilmiyoruz falan nihayet bir yere gittiği zaman demişler ki şey var Tamam, biliyoruz. İbrahim İnak var burada. Demiş, kimdir o? O demiş, Müslümanların büyük bir tarikat şeyidir demiş. Müslüman şehididir o demiş. Bir tarikat şehidir. Niye soruyorsunuz onu? Hiç demiş, adını duydum da ondan soruyorum demiş. İşini bitirmiş, oradaki temaslarını bitirmiş. Atlamış bir taksiye, beni İbrahim İnak'ın yerine götür, camisine götür diye. Gitmiş, İçer girmiş, bakmış ki karşıda Resulullah'ın kendisine rüyada gösterdiği şahıs. Bak işte bunun elinde Müslüman olacaksın, bunun huzurunda Müslüman olacaksın, dediği şahıs. İbrahim inekte da hoş geldin demiş ona. İslam'ı öğretmiş. Şimdi buna benzer misaller çok. Yani benim kendi hocam, Mehmet Sayyid Kutku hocamlar kendi hayatımda misaller çok anlatabilirim de. Ama bunu, şu, bu, bunları şunu göstermek için, yani bir fikri anlatmak için misal olsun diye söylüyorum. İnsanın niyeti iyi olursa, yolların çokluğu insanı şaşırtmaz. Allah hidayet eder. Allah hidayet demek, etmesi ne demek? Hidayet ne demek? Gütmek demek. Koyun gütmek, kuzu gütmek. Diyoruz ya, hidayet gütmek demek. Koyunu Nasıl güler çoban? Yönlendirir. O tarafa gitme. Şu tarafa yürü. Efendim Ters yere gidecek oldu ve yapar. sobasıyla şey yapar. Oraya koşturur. veya çoban köpeğini oraya salar. Köpek onu o taraftan getirmez filan. Yani sürüyü bir yere sevk eder değil mi? Hidayet sevk etmek demek. Allah bir kul samimi ise, bir kul kendisini arıyorsa, bir kulun içinde kendisini bulma arzusu, Belirmişse, bir istek olmuşsa Allah onu sevg eder, hidayet eder. Yalnız Allah'ın insanı doğru yönlendirmesi, hidayet etmesi, hidayet vermesi çok mühim bir olay olduğundan ve sonuç itibariyle hidayet bulan insan Müslüman olacağından, cennete gideceğinden Allah herkese hidayet vermez. Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Kimlere vermez? Vallahu la يهdil zalimin. Zalimlere Allah hidayet vermez. Neden? Zalim diye. Sen niye zulmettin? Şu sıklamı yaptığına bakın. Şu zulümleri yaptığına bakın. Şu zalimlere bakın yani bize. Ha Allah zalim oldu mu o kıymetli hidayet nimetini, cevherini vermez. Bu bir önemli hususdur müteraffişat. Herkes bilmez bu meseleyi. Allah, yani Allah kullarına yalvarmıyor. Kullar yalvarsınlar Allah'a. Allah'ın kullara ihtiyacı yok. Allah hidayeti herkese vermez. Dileseydi yeryüzündeki herkes Müslüman olurdu. Öyle yapmıyor. Hidayeti herkese vermiyor. Kime veriyor? Zalimlere vermiyor. Zalim oldum vermez. وَاللّٰهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَنْ فَاسِقِينَ Fıskı fücur içinde olanlara vermez. Dönecek, günahı bırakacak, füskü fucuru bırakacak, efendim zulmü bırakacak, boynunu bükecek o zaman verir. Edepli olana verir, acıdığına verir, acınacak duruma dönüşene verir. Yoksa edepsiz küstar zalim terbiyesiz dikbaşlı efendim hakiyen can yakan ağlatan sızada o insanı vermez. Hatta bak daha ileri söyleyeceğim, bu da aklınıza iyice yazılsın. Doğru yolda yürüyen bir insan zulmederse, edepsizlik ederse o bile derecesinden kaybeder, yolundan sapar, feyizini kaybeder ve sonu fena gidebilir. Ayağa kayabilir. Yani edepten mahrum oldu mu, edepten ayrıldı mı, zulme saptı mı, terbiyesizlik etti mi, füskü fücur etti mi, tevfikat-ı samedaniye kesildi mi, doğru yolda giden bile sapıtır. Arabanın rotu çıktı mı? Direksiyonu bozuldu mu? Frene patladı mı ne olur? Kaza olur onun gibi. Doğru yolda giderken bile sapıdır. Onun için her şeyin başı iyi niyet, hüsnü niyet edeptir. Edeptir. Bir edep hikayesi daha anlatacağım. Burada edep sözü bahis konusu olduğu için olmuş bir hikaye. Bunu çok anlattım. Çok da seviyorum. Bana bir Avrupa'dan işçi kardeşimiz anlattı bunu. Ama Hollanda'dan mıydı, Almanya'dan mıydı unuttum ismini. Şimdi Almanya'da bu kardeşimiz hacca gitmeye niyetlenmiş. Haccın Ağustos aylarında olduğu zamanlarda. Sıcaklar'da olduğu zamanlarda. Bu sene hacca gideyim diye niyetlenmiş. Fabrikasının müdürüne gitmiş. Hans isminde müdürü varmış. Demiş ki ben Ağustos ayının şu gününden şu gününe 20 gün, 25 gün, bir ay tatil'e çıkmak istiyorum. Olmaz demiş adam. Olmaz. En niye olmaz? Çünkü demiş Fakir faaliyetinin çok olduğu zaman sana da ihtiyacım çok, sen de bana çok lazımsın. O zaman veremem izin. Demiş. Ama ben o zaman da izin almak zorundayım. Gitmek zorundayım. Vermem demiş. Verme sen de gideceğim demiş. Aa, nasıl gidersin demiş. Gidersen işinden atarım seni. Atsan da gideceğim demiş. Ya haklarından, hakların yanar. Efendim mahrum olacaksın, zarar edeceksin. Zarar etsem de gideceğim. Ya demiş ben seni seviyorum. Niye bu kadar ısrar ediyorsun? O da açıklamak zorunda kalmış. Bizim demiş dini bakımdan belli şartları toplayan insanlar zengin olacak, sıhhat olacak vesaire. Ee, Mekke'ye gidip hac etmesi lazım. Haccın zamanı da bu benim istediğim zaman onun için bu dini vazifemi yapmak için gitmem gerekiyor demiş. Aa, o zaman iş değişti. Madem dini bir sebep var o halde demiş müsaade vereyim işleri ayarlayalım. Zor olacak biraz ama senin yerine bir başkasını bulalım filan. Sen işine git demiş. Müsaade vereceğim. Tamam demiş. Dini olunca dini bir ibadet olur demiş. Şimdi bu arkadaş diyor ki ben hazırlandım diyor. Pasaport, vize, efendim, yol hazırlıkları, valiz, ihram efendim, vesaire. Allah'a ısmarladık diye gittim diyor Hansa fabrikanın müdürüne. Ben işte o izne çıkıyorum Allah'a dedim diyor. Bakın muhterem kardeşim. Olmuş bir hadise. Ben olmuş hadiseleri hatırımda tutup konuşmalarımda nakletmeyi çok seviyorum. Yani böyle havada kalmasın iş diye olmuş gerçeklerden böyle hareket etmek için. Peki demiş, güle güle, affüder zihin diyorlar Almanlar Tekrar görüşmek üzere, al filan demek yani. Affüder zihin deyince, o da demiş, tamam güle güle git, efendim. Muhammed evenden selam söyle demiş. Hans. Şimdi biliyor ya, <gülüyor> Peygamber Efendimiz'in diyarına gidiyor diye, Muhammed'e benden söyle, selam söyle demiş. Peygamber Efendimizin vefat ettiğinde biliyor. Ama türbesini ziyaret edecek diye Muhammed'e benden selam söyle demiş. Şimdi arkadaş Almanya'dan hacı gitmiş. Hacı bitirdikten sonra Medine'yi Minebere'ye geçmiş. Peygamber Efendimizin türbesini ziyarete gelmiş. Tam diyor türbenin parmaklıklarının karşısına geldim el pençe divan durdum sararatı selam getirdim Hansın selam aklıma geldi diyor. Aklımdan düşündüm ya. Bu Alman gavurunun bu selamını Peygamber Efendimiz'e söylesem mi, söylemesem mi, doğru mu olur, yanlış mı olur filan düşündüm. Sonra demiş ki Ya Resulullah artık bilmiyorum yanlışsa yalansa, efendim bizim fabrikanın müdürü has sana selam söyledi demiş. Böyle gözü kapalı böyle söylemiş. Sonra işte şey bitti. Ziyaretler bitti. Türkiye'ye gelmiş. Galiba Türkiye'de anlattı bunu bana. Daha Almanya'ya gelmeden hocam diyor vallahi diyor Hans'ın Müslüman olduğunu duydum diyor. Daha şey yapmadan. Almanya'ya dönmeden kendisi. Hans'ın Müslüman olduğunu duydum diyor. Bu neden? Hans'ın edep Edep şartlarından bir şarkça riayetinden dolayı oluyor bu. Muhammed'e benden selam söyle Hans o edep işte o bir terbiye o bir nezaket elin gavuru dediğimiz adam saygı gösterdi ona ibadet için müsaade etti bir de madem Muhammed'in yanına gidiyorsun Muhammed'e benden selam söyle bir nezaket yani bir Alman nezaketi o nezaketten bak Allah iman nasip ediyor. Kafir, mümin olur mu? Olur. İşte böyle bir sebepten olur. Yani edepten dolayı olur. Edep gösterdi ya, iki edep gösterdi. Bir, bir Müslümanın dini ibadetini yapmasına müsaade edebi gösterdi. İki, kendisi henüz daha Müslüman olmadığı halde, Hristiyan olduğu halde bu sevdiği işçisinin peygamberi olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem selam gönderdi. Anlayabiliyor musunuz? İki edepten Allah iman nasip etti. Edepli olursa, Allah hidayet verir. Ama fasık olursa, facir olursa, zalim olursa vermez. İyi Müslümanken fıskı fücur ve zulüm yaparsa ayağa da kayabilir. Yani ona da dikkat edin. Bir hikaye daha anlatayım, bu da kitaptan. Bu öyle kendisinden duyma değil. Ama ibretli bir kıssa diyoruz ya, kıssadan hisse çıkartmak lazım diyorlar. Kıssa, eski kitaplarda okuduğumuz, büyüklerimizin okuyup da anlattığı bir kıssa. Bir zat Hızır Aleyhisselam'ı görmek istermiş. Ya bu Hızır Aleyhisselam bir görünürmüş, bir görünmezmiş. Bazı insanların yanına gidermiş, konuşurmuş. Şu Hızır Aleyhisselam'ı görsem diye merak edermiş. Önüne geleni de sorarmış. Hocam Hızır Aleyhisselam'ı ben nasıl görebilirim? Ben Hızır Aleyhisselam'ı nasıl görebilirim? Arayan, sora sora soran bağda da bulur derler. Efendim nihayet birisine çok ısrar etmiş. Efendim Hızır Aleyhisselam'ı nasıl görebilirim? Hızır Aleyhisselam'ı nasıl görebilirim, git demiş falanca zata, o sana bu işi anlatsın demiş bir büyük, büyük şeyh efendi, o zata gitmiş, o şeyhin gönderdiği zata gitmiş, o zata demiş ki, benim falanca şeyh efendi gönderdi, ben Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyorum, sen gösterebilir misin? peki demiş emri başım üstünde gözüm üstünde hay hay olur madem o emretti pekala demiş sen yarın gusül abdesti al güzel kokularını sürün hazırlan benim yanıma gel demiş o da güzel gusül abdesti almış temizlenmiş filan gelmiş o zatın yanına demiş şu benim ayağımın üstüne bas demiş şöyle bana bir sarıl demiş şu ayağımın üstüne bas demiş gözlerini kapat demiş kapatmış Şimdi aç gözlerini demiş. Açmış bile de bakmış ki Mekke'deler. Tabii yani ben bunu bir kitapta okudum. Onun için yani o nasıl olduğunu bilmiyorum ama kısadan ibret alacağız biz. Mühim olan o. Ama ben bu gibi şeylerin Dürüst insanların yazdığı kitaplarda böyle okununca bu gibi şeylerin olduğuna da inanıyorum. Çünkü kendi hayatımızda da çevremizde de, büyüklerimizden de böyle şeyler gördüğümüzden doğru da olabilir diye şey yapıyorum. Gözünü açmış bakmış ki Mekke'de der. mekan ile keramet yoluyla o adamla beraber Mekke'ye gelmişler. Tamam Mekke'de. Perşembe günü gelmişler. Yarın Cuma. Demiş ki bak yarın Hızır Aleyhisselam şuraya gelir. Bu yeri iyi belle bak. İmam'ın efendim nerede olduğuna dikkat et. Bu yere dikkat et. Hızır Aleyhisselam şuraya gelir. Sen de demiş şuraya otur efendim. Namazdan sonra artık işte onu görürsün demiş. O da merakla, şevkle, zevkle, duayla, şeyle bilmem ne falan efendim o geceyi geçirmiş, ertesi gün cuma namazına gitmiş, oturmuş oraya tarif edilen yere cuma namazını kılmışlar, yan gözle yanındakine bakıyor, bilmem ne filan namaz bittikten, hutbe bittikten sonra, dua bittikten sonra ne filan namaz bittikten, hutbe bittikten sonra dua bittikten sonra adama yapışmış sağındaki adam. demiş sen hazır mısın? akıbetin hayır olsun diyormuş o sen hazır mısın? ''Şu elini aç bakalım, sağ eli hızırın yeşil olurmuş, elin yeşil mi? <gülüyor> hızır mısın sen?'' ''Akıbetin hayır olsun.'' diyormuş o gene. ''Ya yani şu elini aç göster, ne olur söyle, hızır mısın?'' ''Bak'' demiş, ''Ben sana akıbetin hayır olsun diyorum, yani sonun iyi gelsin, son zamanın iyi olsun.'' diyorum. Duymuyor musun? ''Akıbetin hayır olsun.'' diyorum, bak demiş, sana demiş. Dün, dün gözünü, aç gözünü deyip de demiş, seni buraya getiren adam, Bugün bir şey oldu, imansız ahirete göçtü demiş. Yani bir edepsizlik ederse insan oradan oraya düşebilir Allah saklasın. Bu da bu da böyle bir hatırlatılacak şey. Yani müminim diye kasılma gelmez, ben Müslümanım diye kasılma gelmez. Edebe devamlı riyah olmak lazım. Riyah edilmediği zaman efendim ayağa kayıp gidebilir Allah saklasın. Efendim imansız göçebilir. Hani Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir abid zatın hayatı anlatılıyor. Ömrünü ibadetle geçirmiş de sonra bir keresinde bir şehre inmiş efendim şeytana uymuş neler yapmış filan imansız geçmiş gitmiş. Allah saklasın. Evet. Demek ki e Sahih bir imana, doğru bir dine sahip olacak. Doğru dine, imana sahip değilse bile niyeti ise Allah yardım eder demiş olduk. Allah'ın lütfu çok demiş olduk. Allah hidayet verir ama edepli olursa demiş olduk. Yani hidayete ermenin sebebini söylemiş olduk. Sonra ne lazım? Aziz ve muhterem kardeşlerim, peygamber efendimize uymak lazım. Müslüman oldu, Müslümansan, Müslümanlığını Peygamberimizin Müslümanlığına uydur. Peygamberimizin Müslümanlığına uymayan Müslümanlıkta bir yerinde bir kusur vardır. Bir sakatlık vardır, bir eksiklik vardır, bir terslik vardır. En İslam'ı iyi bilen insan kim olabilir? Kur'an'ı en iyi bilen kim olabilir? Peygamber Efendimiz olur. Allah'a en iyi kulluk etmiş olan insan kim olabilir? Peygamberimiz olur. Kim olacak? Evvela o olur. Kur'an'ı en iyi anlamış olan insan kim olabilir? Peygamberimiz olur. Biz bazı yerlerini anlayamayız. Elif, la, mim ne demek? Yasin ne demek? Taha ne demek? Hamim, ayin, sin, kaf ne demek? Efendim bilmem vesaire vesaire. Müteşabih ayetler, manalar. Biz bilemeyiz ama Peygamber Efendimiz her şeyi biliyordu. E aklı, fikri, ahlakı en güzel kim? Peygamber Efendimiz. Evvelki insanların ilimlerini, bilgilerini bilen kim? Allah'ın bildirmesiyle Peygamber Efendimiz. Ve ma küntelede Yani Allah bildiriyor. Onların yanında olmadığı halde eski zamanda olan olayların doğrusunu bildiriyor Allah Peygamber Efendimiz. Gelecekteki olayları en iyi bilen kim? Peygamber Efendimiz. İstanbul fetolunulacaktır. dedi de fetolunmadı mı? Peygamber Efendimiz doğru söyler. Ahir zamanda şunlar, şunlar, şunlar olacak. İnsanlar bozulacak da, şu edepsizlikler şöyle olacak, şöyle olacak demedi mi? Kıyamet alametlerini, eşraatı, saati bildirmedi mi? Çıkmıyor mu birer birer çıkıyor? Demek ki ülümü evvelin ve ahirini biliyor. Allah'ın bildirmesiyle tabii. Kaybi la ya'lamu gaybî illallah. Evet, gaybı Allah'tan başka kimse bilmez ama Allah'ın bildirdiği kimseler bilir. Bildirince Allah bilir. O da, bildirme yarabbi mi diyeceksin? Allah bildirdikten sonra bir itirazın mı var? Allah bildirirse bilir. İşte o peygambere tabi olacaksın. Her şeyi bilen, ahlakı en güzel olan, Allah'ın en sevgili kulu olan o peygambere Uyuyacaksın. Buna ne deniliyor? Sünnet-i Seniye'ye uymak deniliyor. Bidatlardan uzak durmak deniliyor. Bidat ne demek? Peygamber Efendimizin sünnetine, yaşantısına aykırı olan, zıt olan, ters olan iş demek. Bidat ehli hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La yakbelullahu taala". Li sahibi bidatin salman vela salaten vela sadakaten vela haccen vela umreten vela sarfen vela adla. Yani Allahu Teala Hazretleri Efendim bidat sahibi olan insanın ne orucunu kabul eder, ne namazını kabul eder, ne sadakasını kabul eder, ne haccını kabul eder, ne ömresini kabul eder, bela cihade, ne de cihadını kabul eder. Adam cihat da yapıyor ama bidat olmaz. Cihadını da kabul etmez, vela sarfan, vela adlen, farzının nafilesinden hiçbir şeyini kabul etmez. Hatta yahrıca minel islam, Kemaya güçlü, tak gücü minel acin. Böyle onun içine çuvalın kılı falan düşmüş çekip beri çıkarttığın gibi hamurun içinden çıktığı gibi o İslam'dan çıkıncaya kadar yaptığı ibadetle Allah kabul etmez. Bidat bu kadar fenadır. Sünnete aykırılık, terslik, sünnete ters işler yapmak, dinde Peygamber Efendimizin söylemediği şeyleri söylemek, çıkartmadığı işleri çıkartmak, yani bidatçılık bu kadar fenadır. Onun için şartlardan bir tanesi de nedir? Müslüman olacak, ehli tevhid olacak, müşrik olmayacak, hem de bidat ehli olmayacak. Peygamber Efendimizin izinden yürüyecek aziz ve muhtemem kardeşlerim. İtaat edecek, ibadetleri yapacak, Allah'ın emirlerini tutacak. Yani Allah'a asi iken, karşı iken, efendim Allah kabul eder mi bir şeyini? Etmez. Allahu Teala Hazretlerine muti kul olacak, emrettiği ibadetleri yapacak, haramlardan kaçınacak. Hatta, efendim Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde bildiriyor, kurbu nevafil denilen bir şey var nevafil ne demek? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la yeza'ul abdu yatakarrabu ileyye bin nevafil. Bir müslüman kul bana nafile ibadetleri işleye işleye işleye işleye yakınlaşır, yakınlaşır, yakınlaşır. Yakınlaşmaya devam eder. Hareket halinde yakınlaşmaya devam eder. Tabi bu hadis-i şerifin evveli var. Yani farzları yapanları Allah sever de ama nafile ibadetler de derecesini arttırıyor yani. Efendim, hatta veya veyahut hatta uhibbuhu nihayet ben okulumu severim veyahut ben okulumu sevinceye kadar yakınlaşma devam eder devam eder devam eder devam eder feyza ahbetuhu ben okulumu sevdim mi o zaman işler değişir küntü basara hülleti yebsuru biha gördüğü gözü olurum ressem Sem ahülleti yesme ubiha işittiği kulağı olurum, tuttuğu eli olurum, söylediği dili olurum, efendim yürüdüğü ayağı olurum, benimle görür, benimle iştir, benimle tutar, benimle gider. Ne demek bu? Bu sözlerin altındaki mana nedir? Yani keramet sahibi olur. Demek. Benimle görür Ne demek? Allah'ın gördüğü şeyleri, gösterdiği şeyleri görür demek. Hazreti Ömer Efendimiz minberdeyken birden kesti hütbesini ne dedi? Bütün mescit halkı duymadılar mı onu? Ya Sariye! El Cebel! El Cebel! dedi. Komutanı Sariye İran'da. Ey Sariye! daha dikkat et arkandan düşman seni sarıyor dedi. Medine'den İran görünür mü? Görünmez. Nasıl gördü? Allah'la görmek işte bu. Allah gösterince görür. Allah her şeyi görmüyor mu? Allah'u bima ameline basir. Her şeyi görmüyor mu? İşte göster Allah. O zaman görüyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen kafilelerin yolda konuştuklarını onlara söylerdi. Siz şöyle şöyle şöyle şöyle konuşmamış mıydınız yolda? Birbirlerine bakınırlardı. Sonra Kur'an-ı Kerim'den bilmiyor muyuz ile ilgili bazı maceralar, meseleler oldu da dediler ki onlar galet men embeke haza. Bunu sana kim bildirdi? Kendi aramızda olan bir işti. Nereden bildin ya Resulallah bunu sana kim bildirdi? Kale nebbeniyel alimul habir. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bildirdi diyor. İşte Allah'la duymak bu. Yani başka insanların duyması mümkün olmayan şeyi duyar, başka insanların göremeyeceği şeyi görür, başka insanların yapamayacağı şeyi yapar tabi peygamberimizden misal verirsek kolay da evliya Allah'tan da misaller verirsek bunların da misalleri var. Peygamber Efendimiz Mekke'nin pehlivanlarından birisine dedi ki seninle güreşelim. Güreşelim mi? Baktı peygamber Efendimiz'e ötekisi büyük pehlivan. Güreşelim. Ama dedi ben yenersen Müslüman olacaksın. Tamam mı dedi. Tamam dedi. Bir güneşe tutuştular. Peygamber Efendimiz küt yere çaldı. Baş pehlivanı. Yani Mekke-i Mükerreme'nin yüz gibi pehlivanını yere çaldı Peygamber Efendimiz. Olmadı sandı, Bir daha tutuştular. Bir daha çaldı yere, Bir daha çaldı. O, o zaman mü, e, Müslüman oldu. O şey. Bu nasıl? İşte bu Allah'ın verdiği güçle tutmak. Öyle bir öyle bir güce sahip mu şey yapar. Onun için ibadetleri yapacak. Hatta fazlalıklarını da yapacak. Yani kadayıfı sade yemeyecek. Üstüne kayman da koyacak. Kaymaklı kadayıf yiyecek. Nafile ibadetleri yapa yapa Allah'ın sevgili kulu olacak. Günahlardan kaçınacak. Peygamber Efendimiz günahlardan kaçınmaya da bir misal söyleyeyim. Herhalde zamanında hesaplamamız lazım. Yasası da oldu. Efendim buyurdu ki Efendimiz bir hadis-i şerifinde küllü lahmin embetehül embetehü suhtu fennârü evlâbihi haramdan hası olmuş her ete cehennemde yanmak yaraşır cehennemde yanacak Lahm biliyorsunuz. Lahm kelimesini duymuşsunuzdur. Lahmacun diyorsunuz. Lahmacun ne demek? Hamur ve et demek. Lahmacun. Lahm et demek. Her bir et ki insanın vücudunda süht'tan, sin, te t. hasıl olmuş yani haram lokmadan hasıl olmuştur. Fennar evlâbı cehennem ateşi ona yakışır. Yani o cehennem ateşine girecek, mutlaka yanacak. Çünkü haramdan hasıl oldu. Galu ve ve suhtu. Nedir, nedir bu suht denilen şey? diye sordular peygamber Efendimiz'e de buyurdu ki el rüşvetü fil hükm. Hakimlik yaparken rüşvet almaktır dedi. O da haram ya. Rüşvet almak da haram. Başka türlü haramlar da var. Yani haram, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e de kölesi bir tabak yemek getirdi. Bir ağzını aldı sonra sordu bu nereden geldi? Haram yerden geldiğini anlayınca Kendisini zorladı, kustu çıkarttı. Dedi ki, haramdan biten ete cehennem ateşi yakışır. Onu benim ümitten olmaz dedi. Kustu yani. Kölesi getirmişti komşu müşrikten hediye diye. Sonradan kaynağını öğrenince kusturdu kendisini yani. Onun için haramdan sakınacak, efendim, ibadetlere devam edecek ve nafile ibadetleri de yapacak. Bana bir şehirden bir şehirden üniversite filan okumuş Aydın Müslüman kişi dertlerini anlattı babamın derdi şu benim dertlerim şu vesaire vesaire dertlerini anlattı bunların çaresi nedir dedi ben dedim ki kısaca bunların çaresi İslam İslam ilaçtır İslam devadır, İslam şifadır yani namaz kılarsın bazı dertlerin gider efendim oruç tutarsın başka dertlerin gider Zekat verirsin, başka işlerin işlerini hallolur. Hacca gidersin, hasta gidiyor, sıhhatli geliyor. Hocam vallahi diyor, kaç tane hastalığım vardı, diyor, uçağa bindim. Türkiye vudurlarından çıkar çıkmaz bütün ağrılarım, hastalıklarım hepsi bitti diyor. Halbuki diyor, o hastalıkları düşünerek hacca gitmemeyi tasarlıyordum diyor. Bu kadar hastayken gitmeyeyim diyordum diyor. Uçak sınırı geçti diyor, hastalığım geçti diyor. Yani İslam maddi ve manevi devadır. Kur'an-ı Kerim maddi ve manevi devadır. Kur'an-ı Kerim'i okursun hastaya şifa bulur, iyi olur. Zehirli yılanın ısırdığı kimseye okudu Fatiha'yı Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Adam şişmeye başlamıştı, gidecekti. Serum merum yok o devirde. Ölecekti ama işte Kur'an-ı Kerim'i okudu Abdullah İbni Mesud. Efendim, iyi oldu adam. Artık neler neler ne hediyeler verdi. Hikaye çölde gidiyordu kafile. Bir ışıklı yer gördüler. Baktılar bir bedevi çadırları var orada mahallesi var. Çölde. Gittiler dediler ki yolcuyuz açız bize biraz su biraz yiyecek. Yok dediler vermediler. Onlar da aç. Hepsi sahabe mübarek insanlar. Ama ötekiler de bedevi. Onları da hiçbir şeyden insanlıktan nasipleri kıl. Aç yattılar. susuz yattılar. Çöl burası yani böyle çarşı pazar bulup da gidip paralar kuvveti alamazsın ki yattılar aç yattılar gece bir feryat bir figan çadırların içinden obadan bir feryadı figan bir kadın şöyle yüzünü örterek örtüne örtüne böyle geldi dedi kabilenin reisini zehirli yılan soktu içinizde şifa bilen tedavi yapmasını bilen kimse var mı dedi sahabeden birisi çıktı galiba Abdullah Mesut Mesud diyor abiyle, anlatanlar çıktı ben biliyorum dedi Gitti, adam okudu, üfledi, geçti. Yılan sokmuştu, şişmeye başlamıştı. Maddi bir şey sonuç başlamıştı yani. Zehirleniyordu adam, okuyunca geçti. Kurtuldu adam, ölecekti. O yılanı biliyorlar, öldürücü yılan. Ölmedi, kurtuldu. Artık ilk önce su ve yiyecek bile vermezken, ondan sonra buna bunlara koyunlar, şeyler, bir sürü ikram verdiler ölümden döndü diye. Peygamber Efendimiz'e, onlar da getirdiler bu hediyeleri. Peygamber Efendimiz ne okudun diye sordu. Fatiha'yı okudum ya Resulallah dedi. Fatiha. Hepimizin bildiği Fatiha. Onu okudum dedi. Geçti dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki evet Kur'an-ı Kerim şifadır. Kur'an'ın şifa vermediğine başka ne şifa verecek? Onun için her derdin ilacı yani ibadetlerdedir. Efendim, günahlardan kaçınacak, ibadetleri yapacak. Bir de... Efendim Güzel Huylu olacak Neden Kötü huylu insanlar Kötü huyundan dolayı cehenneme düşebiliyor İmanlı Hacı hoca Müslüman mütedeyyin Babadan dededen Ama kötü huylu cehenneme düşebiliyor Cimri Cehenneme düşebiliyor Efendim Fitneci fesatçı Cehenneme düşebiliyor. Hasetçi Cehenneme düşebiliyor. Efendim bilmem merhametsiz Men la yerham La yuham Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yani kötü huylar oldu mu cehenneme düşebiliyor. İyi huylar oldu mu da bir insan iyi uyu sayesinde gündüzleri sabahlara kadar ibadet eden, geceleri geceleri sabaha kadar ibadet eden gündüzleri de akşamlara kadar sıcaklarda oruç tutan insanın kazandığı kadar sevap kazanabilir diyor Peygamber Efendimiz. Bir de huyu güzel olacak. Yani bir Müslüman ne yapacak? Yani insan olmak için, insanı kamil olmak için, iyi insan olmak için ne yapmak gerekiyor? Özetleyelim. Bir Doğru bir din tutacak. Eğri dinle doğru yola gidilmez. Eğri din eğri yola götürür. Doğru din tutacak. İslam'a sarılacak. Doğru inanç sahibi olacak. Şirk filan olmayacak inancında. inancında bu bir. Müslümanlığı, Peygamber Efendimizin Müslümanlığı gibi Müslümanlık olacak. Onun bununki gibi olmayacak. Abuk sabuk olmayacak sünnete uygun Müslümanlık olacak. İki. Çünkü bidat olursa Allah yine kabul etmiyor. Ondan sonra Allah'ın emrettiği ibadetleri yapacak. Haramlardan kaçınacak. Hatta sevap kazanmak, fazile elde etmek için nafile ibadetleri de yapacak ki derecesi yükselsin. İbadetlerin çeşitleri çoktur. Zikirden başlar. en kolay ibadet nedir? Zikir. Allah'ın Allah Allah La ilahe illallah Bundan kolayı var mı? Hasta da yapar, çocuk da yapar Efendim, Herkes yapar En kolay ibadet zikirden başlar Hem sevabı en çoktur Hem şerefi en yüksektir Zikirden başlar Zikir Kur'an okumak Namaz kılmak, oruç tutmak Zekat vermek Yedirmek, içirmek Giydirmek, doyurmak insanların hizmetine koşmak, efendim hayırlı işler yapmak, sadakayı cariye vermek vesaire. vs. Günahların da her çeşidinden kaçacak. Bir de ahlaklı güzel olacak. Peki bir insanın ahlakı güzel değilse nasıl güzel olur bir insanın ahlakı? Yani aileden görmemişse, veya öksüzse, veya sonradan Müslüman olmuşsa, 40 yaşından sonra İslam'a gelmişse filan, bir insanın iyi Müslüman olması nasıl olur? Güzel huylu olması nasıl olur? Bir eğitimle olur. Ruh eğitimiyle. Nefis eğitimiyle olur. Riyazetle olur. Tarikatla olur. Tasavvufla olur. Çünkü o eğitimi yapmazsan, o eğitimi vermezsen adam yontulmamış kalır. Kaba kalır. Ham kalır. Pişmemiş kalır. Kötü işleri yapmaya devam eder. Kötüleri öğrenecek. Vazgeçecek. İyileri öğrenecek, alışacak, yapmaya başlayacak. Bu bir eğitim işidir. Bu eğitim eskiden tekkelerde yapılırdı, bu mekteplerden mezun olanlara diplomada verilirdi, icazet verilirdi. E şimdi bunlar olmazsa, bu eğitimler görülmezse, bu nefis terbiye olmazsa ne olacak? اِنَّنْ نَفْسَ لَا اَمَّارَتُمْ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيهِ Nefis insana kötülükleri emreder günahları emreder. Bu nefsi nasıl dizginleyecek, nasıl engelleyecek? Bunun yolları nedir? Yolları. Yolları. Tarikatlar yani. Tarikat ne demek? Yol demek. Nefsi terbiye etmenin yolları nedir? Çok yolları var. Her mübarek efendim, şeyh efendi, pir efendi güzel güzel usullerle mürütlerini terbiye etmiş. Çeşit çeşit güzel yollarla adam etmişler. Kamil insan olmuş, edepli insan olmuş, terbiyeli insan olmuş, yumuşak insan olmuş, tatlı insan olmuş, sevimli insan olmuş. Bu bir eğitim meselesidir. Bu eğitim tabii temeli nefsin, yani insanın içindeki nefsinin terbiyesiyle olur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz, buyuruyor ki Allah Nefsi terbiye eden kurtulur. Aksi takdirde mahvolur, perişan olur, efendim, hüsrana uğrar. Nefsin terbiyesine Kur'an ne diyor? Tezkiye diyor. Zekka ha, zekka, yüzekki, tezkiye. Biz terbiye diyoruz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tezkiye. Tezkiyenin manası ne? Temizlemek. Nefis pistir, kirlidir. Yıkayacaksın, temizleyecek. Nereden yıkayacaksın? Kötü huylardan yıkayacaksın. Kötü huyları. Kötü huylar nelerdir? İyi huylar nelerdir? Uzun. <gülüyor> Sınıra geldik vakit açtık. Mesela cömertlik iyi huydur, cimrilik kötü huydur. Mesela merhamet iyi huydur, gaddarlık kötü huydur. Mesela yardım iyi huydur, efendim bencillik kötü huydur. Mesela tevazu iyi huydur, çibir kötü huydur, kendini beğenmiştik. Kötü huydur. Mesela geçimlilik iyi huydur, hır çıkartmak, geçimsizlik kötü huydur. Mesela sabır iyi huydur, sabırsızlık fakat da işi yapu vermek kötü huyludur. Mesela şükür iyi huydur. Mesela efendim şükürsüzlük kötü huydur. Mesela vefa iyi huydur, vefasızlık kötü huydur. Mesela sözünde durmak iyi huydur, dönetlik kötü huydur. Bunların hepsini öğrenecek, bir bir yavaş yavaş öğrenecek, temelinden öğrenecek. İki yol var. iki ana çare var. Bir nefsi efendim tornaya sokmak mengene de sıkıştırmak, törpülemek, törpülemek, törpülemek, şekil vermek, tornalamak. Bir şekil bu, nefsi sıkıştırmak. Buna riyazeti nefsterler derler. Bu çeşit usulle insanın terbiye edilmesine e, dair yollara da turuku nefsaniye ederler Bir bu yol vardır. Bir de bazı büyük mürşitler insanları böyle bir evirirler, çevirirler, aşkı şevk verirler ki Adam günahı istemez, sevaplı işlere can verir, aşk ile şekilde yapar. Buna da efendim aşk ve muhabbet yolu derler. Bu gibi yollara da turku ruhaniye derler, ruhani yollar derler. O yolla veya bu yolla, o şekilde veya bu şekilde bu işi sağlayıp şu nefsi islah etmek lazım. Emmârilikten, levvamelikten geçirmek lazım. Mülhemelikten kurtarmak lazım, mutmainneliğe çıkartmak lazım mutmainnelikten raziyeliğe efendim mevzuyeliğe ulaştırmak lazım. İşte bunlar nefsin şeyleridir. Terbiye alınca yükseldikçe rütbesidir. Terbirisi rütbesi yükseldiğinde mutmainne nefis olur musa? yani sağlamlaşmış terbiyeyi almış mükemmelleşmiş nefis olursa o zaman iyi bir insan olur. Kaymaz. Yarım kalırsa iş bir öyle yapar, bir pişman olur. Bir öyle yapar, iyi iş yapar, bir pişman olur. Kendi kendisini ayıplar. Ya ben niye yaptım? Müslü bana yakışmazdı bu. Hay Allah, gene nefsime yenik düştüm. Şeytan gene beni aldattı vs. Bunları geçmek lazım. Bunlar bir eğitim sonunda olur. O eğitimi görürse insan efendim, aşıkı sadık olur. Aşıkı sadık olupça da efendim, e, her şey hoş gelir. Bir gül bahçesine girercesine kara toprağa bile girer. Ya Feridüddin'e atların yanına gelmiş birisi arif bir zat efendim aşktan, muhabbetten, Allah'a itaat etmekten vesaireden vesaireden filan bahsetmiş de o da ya demiş yani ama yüksek konulardan attım tuttum filan gibi nasıl söylediğini bilmiyorum da yani sözlerini de unuttum parçasını efendim yani ''Yapabilir misin sen böyle?'' demiş. Evet, ''Allah'ın izniyle yaparım.'' demiş. Şöyle atların önünde yere yatıvermiş. Sağ yanına elini koyuvermiş. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.'' demiş. Ha, ''Adam öldü. Ruhumu teslim edivermiş.'' ''Yaparım inşallah.'' demiş, ''Yapmış.'' Öyle tesir etmiş ki hattat şu tezkiretü'l evliyai yazan Feridettin hattat ondan sonra ayıkmış. Allah Allah. Allah'ın ne kulları var Şu hale bak. Şöyle tarzına bak. Ne yapar mı inşallah demiş elini koy vermiş sağ yanağını altına da kelimete verip getiriverip farihte vermiş. Var mı bir baba yiğit yapacak? Benim hocamın Mehmet Said Koko hocamın hocası Tekirdağlı Mustafa Feyzi Hazretlerinin Kardeşi bu, ıı, Tekirdağ Müftüsü'ymüş mübarek. Bizim İskender Cami'nin cemaatinden de bir hacı amca vardı. Fazıl amca Tekirdağlı. Onun da babası. İkisi yani Fazıl amcanın babasıyla arkadaşı Müftü Efendi'ye ziyarete gitmişler. Bakın bu son olayı anlatayım ondan sonra sözü bitiriyorum. Tekirdağ Müftüsü'nü ziyarete gidiyorlar. 50-60 yıl önce olan bir olay. Bunu anlatan kim? Fazıl amca. Allah rahmet eylesin. Bizim ihvandan. Dürüst adam. Hacı. Hacı Fazıl. Efendim, konuşmuşlar. Müftü Efendi çok cömertmiş. Yani bizim hocamızın hocası, şey, o da müftü, aile, aile güzelmiş yani. Müftü Efendi de hoş insanmış. Belki o da ehli tarikti yani bilmiyoruz. Çok cömertmiş. Konuşmuşlar, sohbet etmişler, etmişler. Bu iki misafir kapıdan çıkarken bir tanesini çağırmış. Sen biraz gelir misin yanıma demiş. Fazıl amcanın babasını değil de ötekisini çağırmış. Fıs fıs bir şey söylemiş ona kulağına. Fıs fıs fıs. O da demiş ki başına peki efendim demiş. Selamun aleyküm demiş. Çıkmış. Kapıdan çıkıyor. Bakın peki dediği şeye bakın. Yani bunlar masal değil olmuş yani kesin doğru haberler. Peki demiş çıkmış. Şimdi Fazıl Efendi'nin babası demiş ki ya ne söyledi Müftü Efendi seni çağırıp söyleyemem demiş. Sır. Ya söyle ben yabancı değilim ne olur söyle. Söyleyemem ya demiş. Mühim bir şey. Sır. Allah aşkına söyle. Şimdi Allah'ın aşkını ileri sürüp de kabul etmemek çok günah bir şey. Böyle ısrar edince söylemiş. Müftü Efendi'nin ne dediğini söylemiş. Müftü Efendi demiş ki biz seninle iyi ahbabız, arkadaşız. Çocukluğumuz beraber geçti. Ben yarın öleceğim. Gel ahirete beraber gidelim. Sen de öl demiş. Vallahi. O da peki diye buna demiş. Fazıl amca bunu anlatırken nasıl anlatıyor? Tekirde akşivesi Tübe vallah diyor. Ertesi gün ikisi birden öldü diyor. Tübe vallah. Hem müftü efendi hem o ikisi birden öldü ya diyor. Tübe vallahi ya ertesi gün ikisi birden öldü diyor. Şu hale bak ya. Allahu Ekber. Ne insanlar var. Subhanallah. Hadi ahirete gidelim. Şeye gidelim demiyor ya. Amistar'da mı gidelim demiyor. Ahirete gidelim diyor. Seninle aflamız diyor. Yalnız gitmek istemedi canım Müftü Efendi'nin. Onunla beraber gitmek istedi. Tübe vallahi ertesi gün ikisi birden öldü diyor. Müftü Efendi de biliyor bak yerine öleceğini. Ve ma tedri nefsüm beyi ardın temut. Bilmez tamam ama Allah bildirse biliyor işte evliya. Allah bildirmiş, ''Yarın zamana gel.'' demiş. Gülatıf Hoca'ya, ''Sen benim oraya gelmek istemiyor musun?'' demiş Peygamber Efendimiz. ''İstiyorum ya Resulallah.'' Şimdi daha fanameyi car-cırp, car, -cır, car, -cır, car -cır atmış. Ertesi gün Peygamber Efendimiz yanına gitti. Allah muhterem kardeşlerim cümlemizi hakiki Müslüman eylesin. İslam insanı terbiye etti mi, insanı kâmil yapar. Arif yapar, böyle yapar işte. Evliya yapar, öyle, öyle bir ölümle ölür işte. Allah'ın iyi kulları İnsanı böyle terbiye eder tasavvuf. İnsanı böyle böyle şey yapar. Allah hepimizi iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Arif Müslüman eylesin. Efendim, insanı kamil olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Beraberce terbiye edelim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el-Azîm el-Kerîm el-Lezî la jâhe illâhu el hayyel ve etûb-i ileyh. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illâ ente, khalaktenî.